Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu larif'in Eşrefoğlu Rumi hasretleri, Kalbin Mertebeleri, Kalbin dört mertebesi vardır, Sadır, Kalbi Sanavberi, Fuat ve Lüb. La ilahe illallah kelime-i tevhidi, kalpte görünen saf nuru gözetir. Bu zikir öyle yapılmalı ki makamı tevhide ulaşsın. Bu makamın ismi lüptür. Hak Teâlâ akıl sahipleri için ibret vardır buyurur. Zikir buraya ulaşmalı ki burası da zikre başlasın. Kelime-i Tevhid lüpten çıkıp fuada, kalbe ve sadra ulaşır. Oradan lisana gelir. Lisana gelir ve yine çıktığı yere başa döner. İşte böyle zikredene muvahhid ve hakiki zakir denir. Ancak burada ariflerin tevhid olmayınca marifet, marifet olmayınca iman, iman olmayınca da İslam sahih olmaz sözünü hatırlamak gerekir. Demek ki bu mertebede tevhidi olmayanın marifeti, marifeti olmayanın imanı, imanı olmayanın da İslam'ı yoktur. Şunu da bil, kelime-i tevhid zikri getiren talibin karşılaşacağı birçok korku ve tehlike vardır. Şeyh Safi'nin kuddise sırrıhu bir beytinin görünen manası şöyledir. La kapısının eşiğinden Şah'ın kapısına varıncaya kadar 100.770 yol vardır. Her yolda da bir yol kesici. Bu beytten anlayacağımız şudur. Nefsi emareden soyunup Allah'ın vahdaniyetine geçinceye kadar 100.770 yerde talibi saptıran engel bulunur. Talip maksada erinceye kadar bunlar yol kesmekten vazgeçmez. Kalbin zikretmesi kalple yapılan zikir anlamına gelir. Zikrin kalbe ulaşıp oraya yerleşmesi hakiki tevhid ehli olmak zor iştir ciddi gayret ve dikkat gerektirir. Sadece dille zikir yapılırsa, zikir dilde kalırsa, onun mertebesi ve durumu başka türlü olur. Sadra ulaşan zikrin mertebe ve durumu da başka türlüdür. Kalbi sanavberiye ulaşan zikir içinde aynı şey geçerli. Fuat ve Lübe kavuşan zikir içinde. Asıl olan, zikrin ne zaman kalbe ulaştığını bilmek. Her fısıltı, vızıltı ve hayale zikir dememek lazımdır. Kalbi olan zikrin alameti vardır. Fakat bu herkese söylenmez. Bu yolda şehlik iddiasında bulunan yalancılar çoktur. Hakikati bilmek isteyen bir mücidi kamilin terbiyesine girerse bunu kolaylıkla öğrenip hedefine ulaşabilir. Zikir dilden lübe varıncaya kadar. Mürit birçok hal yaşar, mertebelerden geçip menzillere varır. Bundan sonra kelime-i tevhid gönlüne yerleşir. Zakir, zikrine ortak olan bağlardan kurtulup özgürleşir. Gönlüne zikrullahı yerleştiren talip, mürşidinin izniyle şöyle yapmalı. Beş vakit namazı cemaatle kıldığı yerde, yalnız kalacağı bir halvet yeri, bir çilehane edinmeli. Burada, gece gündüz zikirle meşgul olmalı, bazen diliyle, bazen de gönlüyle zikretmeli. Nefsinin sıfatları kayboluncaya kadar, dilindeki zikirle gönlünü dinlemeli. Zikir, kalpten sırra, oradan ruha, ruhtan zahir ve batına ulaşmalıdır. Zikriyle şu mertebelere varmalı. Zikrullahın nuruyla gönlü saflaşmalı, Gönlünde Hakk'ın nurunun tecellileri parlamalı. Gönül gözü bu basiretin nuruyla Hak Teâlâ'nın marifetini müşahede edebilmeli. Burada da kalmamalı. Terakki devam etmeli ki kalp genişlesin, murakabe hasıl olsun. Bu konuda anlatacak husus çoktur. Talibe lazım olanları anlatayım. Maksat, zikrin kalbe veya ruha ulaşması değildir. Çok daha başka bir şey istenmektedir. İrşat yolunda öyle haller vardır ki, dile gelmez, kelama sığmaz. Hak tarafından, dil, kulak, can ve gönül olmadan talibe söylenir.